Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri vahlul-ukdete min lisani yefkau kavli. Tekidde âteyteni minel mulki ve lemteni min tevhîl-i fadîs. Rabbe zilini il-ilmen ve fehmen ve el Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. allah Teala Hazretleri burada buluştuğumuz gibi sevgili peygamberimiz de cennette de böyle buluştursun. Amen. Efendimiz buyurmuşlar ki, beni Rabbim terbiye etti. Terbiyem ne güzel yaptı. Edde beni Rabbi fe ahsene tehdibi. Ya Rabbi yaratılışımı güzel yaptığın gibi, ahlakımı da güzel yap diye dua etmiş. Allahümme hasin, halkı ve hulubi. Yaratılışımı güzel yaptığın gibi huyumu da güzel eyle, ahlakımı da güzel diye. Ahlak eğitiminin verildiği müesseseler var mı bugün? Ne dersiniz? Kur'an'ın Büyük çoğunluğu, Mekke dönemine baktığımızda yani oldukça fazla kısmı efendim ahlaka dairdir. Kur'an'ın büyük çoğunluğu öyle. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı Kur'an ahlakıydı. Yürüyen Kur'an'dı, konuşan Kur'an'dı. Ahlakının öğretildiği, eğitiminin yapıldığı bugün müessese resmi olarak maalesef yoktur kıymetli kardeşlerim. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri olmakla beraber o da birçok zamanlarda seçmeli olmuş. Efendim yok denecek kadar şöyle tadımlık birazcık konur ders olarak. O da din kültürü vardır içinde. Din bütün efendim gelmiş geçmiş dinler anlatılır. Onlarla ilgili şöyle biraz bilgi verilir. Biraz da İslam dini hakkında, onun efendim peygamberi hakkında bilgi verilir. Hocanın e, o dersi veren hocanın kabiliyetine göre, insafına göre de efendim şey yapılır. E, biraz İslam hakkında bilgi verilir. Yani bütün yapılacak iş sene boyunca iki saatlik bir derse, derse bırakılır. Dolayısıyla okulda bu ahlak dersi verilemiyor camide senede işte çocuklarımızı yazın bir ay 40 gün, 45 gün en işte verimlisine ya da 2 ay göndeririz. Orada da çocuklarımız efendim mümkün olduğunca Kur'an'a bir an önce geçebilmek için elif cüzüğünden başlatılır. Yine oradaki hocamızın kabiliyetine, gayretine, becerisine göre eğer o çocuk yaz tatili döneminde Kur'an'a geçebilirse çok güzel bir iş başarılmıştır. Orada son dönemde yaz kurslarıyla ilgili güzel çalışmalar yapılıyor. Ama yine de ne olursa olsun iki ayda yani bütün bunlar hepsi bir arada zaten yarım da belirli sınırlı zaman diliminde ne kadar verilebilir? Bunları düşündüğümüzde okulda da yok. Üniversitede biz kısmen efendim, milahiyat fakültesinde ahlak dersi okuduk bir miktar. Ama o da yeterli mi? Değil. Yani böyle bir günde, bir haftada, bir ayda verecek bir şey değil. Uzunca bir süre gerekiyor bunun için. Yani güzel bir seviyeye gelebilmek, yaşayan Kur'an, konuşan Kur'an olabilmek için ciddi bir zaman gerekiyor. Bir Allah dostu hanımefendiden bahsediliyor. Efendim onunla ilgili böyle bir menkıbe anlatılıyor da, Kadıncağız vakıf insan. Kendini vakf etmiş Rabbine. Yani sorulan her soruya Kur'an'dan bir ayetle cevap veriyor. Hatta Abdullah Yıldız hocam onunla ilgili o yazıyı bir yerden bulmuş. Kendisi de de onu Ders yaptım diyordu geçen haftalarda. Biz de kıymetli kardeşlerim, böyle bu işi öğretecek bir mekan yoksa Ne yapacağız? İşte yaşadığımız sıkıntıların temelinde toplum olarak yaşadığımız sıkıntıların temelinde bu yatıyor mu 7'den <gülüyor> 70'e kadınımızla erkeğimizle, gençimizle, yaşlımızla, efendim okuyanımızla, okumayanımızla, çalışanımızla, çalışmayanımızla, hepimizin bir ahlak eğitimine, efendim böyle bir ee, şeyden geçmemiz gerekiyor. Olmadığı zaman ne olur? Ailede problem olur, işyerinde yerinde problem olur, efendim ee, okuldan problem olur, askeriyede problem olur, üniversitede problem olur, olur da olur. Yani problemlerin önüne geçemezsiniz. Neden? Herkesin başına bir jandarma, asker, polis koyamayacağınıza göre koysanız bile, ona bile kafa alır ona da efendim ahlakı bozuksa onu da <gülüyor> yoldan çıkarır. 3-5 kız sıkıştır kravucuna onda da kendi yoluna kendine benzetir yine yapacağını yapar. Ne yapmak lazım? İnsanları Rableriyle buluşturup Rableriyle arasındaki engelleri kaldırıp efendim e, yapacağı her işte Allah razı mı değil mi? Bu seviyeye getirebilirsek çözümü bu. Biz de bu maksatla bu ikia dersini yapıyoruz. Yani ikia'yı volumetdi ne okuyalım? Efendim en güzel ahlak kitabıdır. Bundan kendimize dersler çıkaralım. Sadece okuyup şöyle bir nostalji yapmak değil gayemiz. Okuduklarımızı nasıl o hafta içinde uygulayabiliriz? Buradaki güzel örnekleri şahsımızda nasıl toplayabiliriz diye düşünüp uygulamamız lazım. Bu Bununla ilgili size iki teklifim var kıymetli kardeşlerim. İlk etapta. Bunu sohbetin sonunda da yine hatırlatacağım. Biraz sor Yani tekliflerim. Zordayken çok gözünüzü korkutacak şekilde de değil ama hani söylemlerimizi eyleme dönüştürelim de efendim güzel sevaplar elde edelim. Kendimizi şöyle biraz daha malin yükseltelim diye. Birlikte yapacağız. Yani siz de bunlar yapacaksınız. Bu kardeşiniz de bunları uygulamaya çalışacak. Beraber çok yolda yürüyeceğiz. İnsan iki şeyden müteşekkil değil mi? Ruh ve bedende. İnsanı insan yapan ruhu. Eğer insanın ruhu olmazsa efendim ruhu insanda e, hakim olmazsa, iktidar olmazsa bedeni hiçbir işe yaramıyor. Tam tersine eğer bedenin arzu ve heveslerine uyarsak hayvanlar gibi oluyoruz. Hatta hayvanlardan bile aşağı durmak gelebiliyoruz. Peki biz bugün ruhumuzu mu besliyoruz? Bedenimizine. Ya da bedenimizi beslediğimiz kadar ruhumuzu besliyor muyuz? <gülüyor> Birçoğumuz. Bu kardeşiniz de o kategoriye gelebilir. Rabbim bizleri salihlerden eylesin. Bedenimizi besliyoruz. Bedenimizi beslediğimiz kadar ruhumuza yatırım yapmıyoruz mülterim kardeşlerim. Örnek mi? Çok iddialı mı buldunuz bu sözünü? Gelin birlikte karar verelim. Bugün yemeğe ayırdığımız zamanın ne kadarını ruhumuz için ay ayırıyoruz? Bir öğün yemeğe ayırdığımız zamanı Efendim bir günlük ibadete ancak ayırıyoruz desem ne dersiniz? Mesela bütün beş vakit kıldığımız namazı herkesi kılıyor diye buraya gelen kardeşlerimin düşündüğüm için. Efendim beş vakit namazı abdestleriyle beraber hesaplasınız. Hani böyle bizim kıldığımız tarzda bir saati geçmez. Hatta daha aşağıya çekenler vardır bunu. Yarım saate 45 dakikaya indirgeyenler olabilir. Ama ben hani vasat Türkiye şartlarında vasat bir namaz kılındığını göz önünde bulundurarak her rekata bir dakika ayırarak 40 dakika olduğunu, 20 dakikada hani abdestlere ayırdığımızı farz ederek efendim 60 dakikalık bir ibadet hayatımız gün içinde olduğunu düşünürsek Efendim bizim normal sabahleyin hani böyle işe falan yetişmeyeceksek bir kahvaltıyı ayırdığımız zamanı düşündüğümüzde herhalde bir saati buluyordur. Yani keyif çayı ile vesaire ile beraber ya da efendim bir akşam yemeğini ayırdığımız zamanı düşünürsek hakikaten bir öğün yemeğe denk geliyor. Diğer öğünleri aradan tıkıştırdıklarımızı, atıştırdıklarımızı, çaylarımızı, kahvelerimizi bunun içine koymuyoruz sevgili kardeşlerim. Hocam uzattın sözü, yani çıkar şu aslında baklayın da bizi de rahatlat, kendini de diyecek olursanız, Kardeşlerim, birinci olarak sizlerden ricam, sevgili Peygamberimizin kuvvetli bir sünneti olan, sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi, perşembe günlerinde oruca devam edelim istiyor. Tutanlarınız vardır biliyorum içinizde ama bundan sonra istirhamım buraya gelen kardeşlerimden, hanımlardan da beylerden de biraz bak tam alıştırmak için de mevsimidir, zamanıdır, efendim, günler kısa, müminin baharıdır diyor Peygamber Efendimiz kış günlerine. Gecesi uzun ibadeti kolay olur, gündüzü kısa orucu kolay olur diyor. Gelin kendimize bir iyilik yapalım şu kısa günlerde efendim oruca başlayalım. Pazartesi, Perşembe günlerini sevgili peygamberimiz oruç tutar ve soranlara da niye ya Resulallah bu günlerde oruç tutuyorsun diyenlere de o günlerde ameller Allah'a arz ediliyor, Allah'a amellerimin oruçluyken arz edilmesini seviyorum buyurmuş. Dolayısıyla bak zaten mübarek günlerdeyiz. Efendim bugün muhallemi kaçı? Efendim. Neyse daha Muharrem ayı bitmedi. Ben de tam bakmadım efendim takvime. Ee, Muharrem ayındayız. Muharrem ayında bir gün oruç tutana hala kampanya devam ediyor. Efendim şu kadar 30 günlük oruç sevap verilecek diye Peygamberimizin müjdesi var. Hem bundan faydalanırız hem sevgili Peygamberimizin izini takip etmekten dolayı sevap alırız hem de Efendim pazartesi, perşembe günleri amellerimiz Allah'a arz ediliyor ya, o günlerde sevgili peygamberimiz gibi oruçluyken defterlerin Allah-u Teala hazretlerine efendim, e, arz edilmesini e, biz de kendimizde uygulanmış oluruz. Birincisi bu. Anlamayan var mı? Herhalde yoktur. Bu arada herkes anlıyor. İkinci... Ruhumuzu besleyecek. Bu ruhumuzu besleyen şifa reçetelerinden birincisiydi. Birinci efendim tavsiye bu. İkincisi kıymetli kardeşlerim, beş tane sizlere sevgili peygamberimizin hediyesi zikri tavsiye edeceğim. Günlük olarak bu tespihleri çekmeye gayret edin. Yani ruhumuzu besleyecek gıda kaynaklarından, menüsünden beş tane özel efendim e, zikir sizlere. Bunlardan birincisi, nimetli kardeşlerim, bunlardan birincisi e, yüz defa estağfurullah diyeceğiz. İkincisi yüz defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğiz. Üçüncüsü yüz defa salavat-ı şerife okuyacağız. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Dördüncüsü, yüz defa Besmele ile beraber iklas suresini okuyacağız. Beşincisi de beş yüz defa becerebilenler bin defa Allah, Allah, Allah diye efendim Rabbimizi zikretmeye çalışalım. Bu beş zikri de günlük olarak yapmamızı yap yapalım diye sizlere bir teklifte bulunuyorum. İnşallah becerebilirsek ruhumuzu beslemiş, efendim, e, kendimize büyük bir iyilik yapmış oluruz. Yapamazsak ne olur? Yapamazsak bu hayattan mahrum kalırız. Çünkü sevgili Peygamberimizin hepsiyle alakalı, inşallah bir günde bununla ilgili bir ders yaparız. Tavsiyeleri var. Hadis-i şeriflerde teşvik edilmiş, tavsiye edilmiş. Dolayısıyla, Günün 24 saatinde istediğiniz vakitte abdestli abdestsiz yürürken, otururken, yatarken, kalkarken, eşinizin başındayken her halükarda bunları yapabilirsiniz. Yaptığınız takdirde de inşallah diliniz Allah'ın zikrettiği sürece, Allah'ın zikriyle diliniz meşgul olduğu sürece Allah da sizinle beraber. Dolayısıyla Allah'la beraber olmak istemez misiniz? Elbette isteriz. Bir kulun Rabbine kavuşacağı en tatlı, en güzel, en feyizli anı zikrederken emanetini teslim ederiz. Yani benim de bir kardeşiniz olarak sizlerden istirhamım dua edin. Allah bana da size de böyle kendini zikrederken canımızı sahibimize teslim etmeyi nasip etsin. Ne tatlı bir haldir her yani internette de yazdım, efendim makalede örnek olsun diye, efendim emekli bir hoca efendi, Fatih camiinde vefat ediş sahnesini görmüştünüzdür Ne güzel bir hadi. Muvalek efendim e, Allah'a zikrediyor, Allah'ın evinde, altesli, çocuklara şeker veriyor, sevindiriyor, gönüllerini alıyor. Efendim heceli gelivermiş Allah'ın evinde, Rabbine kavuşuvermiş. Ne tatlı bir hadi. Yani hakikaten. Yani ömrümüz kemale erdiğinde Allah'ın evindeyken, böyle secdedeyken, zikrederken teslim vermek hakikaten çok hoş bir durum. Rabbim hepimize nasip eylesin. İki tavsiyemiz bir, pazartesi, perşembe günü oruca devam edelim. İkincisi de bu beş zikri günlük olarak yapmaya gayret edelim sevgili kardeşlerim. Şimdi geçelim İmam Şafi Rahime Hullah'ın hayatını efendim e, anlamaya çalışmalıyız. En son geçen hafta okuduklarımızdan İmam Şafii Hazretlerinin cömertliğini konuşmuştuk. Ne kadar cömert bir zat olduğunu. Demek ki İmam Şafii sadece fıkhataki otoritesi sebebiyle zirve olmamış. Asırlar geçmesine rağmen hala arkasından böyle takipçilerinin gelmesi kuru bir ilimden değil, aynı zamanda ahiret ilimlerine büyük yatırım yaptığından. Söylediklerini fazlasıyla kendisi yaşadığından büyük ahlak örneği önderi olmasından ileriye geliyor sevgili kardeşlerim. Bugün de yine onun hatıralarını anlamaya devam edeceğiz. İmam Şafii Hazretlerine Süfyan bin Hüye'nin e, bildirdiğine göre kendisine İmam Şafii Hazretleri bir hadis-i şerif Rivayet ederken, efendim, İmam Şafi Hazretleri payılıyor. O hadisi şerif o kadar etkilemiş ki, mübareğin hadisi şerifini naklederken bile Allah Resulü'nün bir sözünü şeyine bakın, yani e, muhabbetine bakın, o hadisi şerifin dehşetinden yığılıp ayılmış. Diyor ki, o, bu, bu olayı nakleden Süfyan bin Hüye'ne İmam-ı Şafii Hazretleri bayılmış değil de ölmüş ise zamanının en faziletlisi en faziletli kişisi ölmüş demektir diyor. Yani ilimde faturide ahlakta en güzel örnek efendim e, vefat etmiş olsaydı bu haldeyken zamanının en faziletli kişisi ölmüş e, diyecektik diyor. Yine sevgili kardeşlerim tabi Gelecek dersleri de paylaşacağız. Diğer büyükler de öyle. İmam Malik Hazretleri Allah şefaatine erdesin her ikisiyle de. Efendim, e, mübarek Peygamber Efendimiz'den bir hadisi şerif nakledeceğiz ama güzelce buz rabdesti alır, en güzel elbiselerini giyer, güzel kopular sürünür, kıbleye karşı döner. Ya hocam bu kadar da saltanata tantanayı ne gerek var? Düşünürüz zamanı insanı. Ama o mübarek Ondan sonra Allah Resulü'nden naklini yaparmış. Bakar mısınız edebilecek? Bir de şimdi bize bakın. Adam bacak bacak üstüne atıyor. Elinde de kocaman sigarası püfür püfür. Vekaren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne faydası olur senin söylediğin sözün? Şimdiki bu örnek mi tesir eder sözü faydalı olur insanlara? Yoksa efendim i̇mam Şafii gibi, i̇mam Malik gibi bu güzel insanların bu edeple Allah Rasulü'nde sanki yeni işitmiş de şimdi naklediyor gibi o edeple bu sözleri emanet edenlerin sözümü tesirli olur. Fark burada kıymetli kardeşlerim. Sizlerden ricam, istirhamım ne olur? Efendimizin ismi anıldığında mutlaka salatü selam okuyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed deyin. Açık bacak üstüne atıyorsanız indirin bacağınızı. Çünkü Allah Resulü'nün ismi anıldığında o emanet alınır, Efendimiz'e götürülür, haberdar olur. Niceleri var. Efendimiz'e selam verdiğinde selamını aldığına şahit olur. Yani o yalan söylemez. Sizin emanetinizi bana getirirler diye bildirilmiş. Dolayısıyla ee, İmam Şah'ın azletleri hayatında bunun örnekliğini sergilemiş. Bir saat anlatıyor, diçlerinin kenarında abdest alıyordu. Birisi yanından geçerken bana seslendi. Hey çocuk! abdestini güzel al ki. Allah sana dünyada ve ahirette güzellik ihsan etsin dedi. Abdest alan bir çocuğa, efendim yoldan geçen birisi diyor, diye çocuk abdestini güzel al ki, Allah da dünyada ve ahirette sana güzellik ihsan etsin. Başımı çevirip baktığım zaman yanımda, cemaat bulunan bir zat gördüm. Abdestimi çabucak alarak, derhal uzatır, takip etmeye başladım. Bir ara bana dönerek şöyle buyurdu, bir ihtiyacın mı var? Ben de, evet, Allah'ın sana öğrettiklerini sen de bana öğret dedim. Muhtemelen kardeşlerim şu güzelliğe bakar mısınız? Bir ihtiyacın mı var diye soruyor takip eden, takipçisine de. O zaman da diyor ki, efendim, evet, Allah'ın sana öğrettiklerinden sen de bana öğret diyor. Hadi bakalım hiç bu zamana kadar böyle karşılaştığımız efendim, ilim, irfan sahiplerinden öyle bir talebimiz oldu mu? En büyük talebimiz biraz da böyle kolaydan gelen tarafından hocam bize ne olur dua et. Yani en büyük isteğimiz böyle güzel insanlarla karşılaştığımızda dua. Bak burada bir başka incelik bize öğretiliyor. Allah'ın sana öğrettiklerinden sen de bana öğretir misin? talep ediyor. Niye? Çünkü anlıyor ki karşıdaki zatın, yanında bu kadar güzel insan var, takip ediyor. Bu sıradan bir insan değil. Bunun tecrübesinden, ilminden, irfanından faydalanayım. Yılların birikmiş tecrübesinde bir anda efendim Hazalöb maayene istifade edecek. O da o güzelliklere sahip olacak. Bakalım ne cevap gelmiş. O zat yanında talebeli olan zat diyor ki, bilmiş ol ki Allah ile doğru muamele yapan kurtulur. Allah ile doğru muamele yapan kurtulur. Allah'ın dinine şefkat gösteren felaketten selamet bulur. Dünyada zahit olanın gözleri yarın kıyamet gününde karşılaştığı sevaptan dolayı nurlanır. Daha fazlasını söyleyeyim mi? Bunları söylüyor Bakalım karşı tarafta cevap verebilecek, kaldırabilecek mi? Muhataba göre de reçeteyi, reçeteye ilaveler yapılacak. Allah ile sözleşmeni, muameleni doğru yap. Allah ile sözleşmesini, muamelesini nasıl doğru yapacak? Allah'ın tarif ettiği gibi mümin oldu. Aile hayatında, yaşantında, alışverişinde, konuşmalarıyla ilişkinde, eşine karşı muamelende vesaire vesaire. Allah ile muameleni doğru yapan kurtulur. Allah'ın dinine şefkat gösteren felaketten selamet kurur. Eh Allah'ın bize emanet ettiği dinini güzel yaşayan, dünyada da ahirette de selamete kavuşur. Efendim dünya nimetlerine zahit olan ahirette gösteren nurlanır. Yani dünyanın güzelliklerine Allah'ın helal kıldıkları halinde içinde gözünü sakınıyor. Gözünü sakındığı zaman ne olacak? Efendim ahireti de gözleri nurlanacak. Daha fazlasını söyleyeyim mi dedi de ben de dedim, evet dedim. Ozan kimde şu üç güzellik, üç hasret bulunursa imanı kemale erdirilmiş diye Şimdi üç tane daha <gülüyor> reçete verecek. Kim bunları yaparsa, bunlarla meşgul olursa, imanı kemale erer diyor. Bir, iyiliği emredip tatbik eder. İyiliği emredip, tatbik eder. İman, İslam'ın farzlarından, önemli farzlarından birisi de neydi muhterem kardeşlerim? İyiliği emretmek, kötülükten sakındır. Bizim namaz gönülleri platformunun aktif üyelerinden Dursun Ali Taşçı hocamız var. Bunun evet. çok hoşuma giden bir sözü var. Efendim böyle her konferansa çıkarken arkadaşlar ben din adamı değilim. İlk cümlesi bu, dizeli, tipik bir dizeli efendim. e ben dinumun adamıyım der. Yani ben din adamı değilim, dinumun adamıyım. Yani her Müslüman dininin adamı değil, yani Allah'ın kendisine öğrettiği güzellikleri başkasına paylaşmakla mükellef değil mi? Öyle. Öyleyse hepimiz dinimizin adamı sevgili kardeşlerim. İyiliği emredeceğiz. Tamam hocam. Bunu anladın. Ve aynı zamanda yapacağız. Birinci tavsiye buymuş. Emretmek, anlatmak kolay. Kıymetli kardeşlerim. Ama yaşamak arada sınıfta kalıyoruz. Dikkat edin. Bir kardeşiniz olarak sizlere tavsiyem okuduğunuz kitaplarda, okuduğunuz Kur'an ayetlerinde not ettiğiniz, çizdiğiniz noktalara bir bakın bakalım. Ne maksatla çizmişsiniz okuduğunuz yerlere? Ya da not aldığınız ayetler hangi ayetler? Kendi eksiklerinizi tespit ederek mi çizmişsiniz yoksa? Hem bunu Ahmet hocayla karşılaştığımda, Ahmet hocam burada bir eksiğin var, şunu tamamla diye başkalarına anlatmak üzere mi bunu not etmişsiniz? Muhterem kardeşlerim, çoğu zaman dikkat edin, en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi bu. Biz hem başkalarına anlatmak için okuruz, başkalarına nakletmek için efendim not alırız bir yerlere. Biz böyle olmayacağız. Ne söylediysek önce yaşayalım, ondan sonra oruç mu tavsiye ediyoruz? Tutalım. Efendim zikir mi tavsiye ediyoruz? Yapalım. Efendim bir yasaktan onu kurtarmam mı çalışıyoruz? Önce dönüp bakalım acaba ben bunu yapıyorum mu yapmıyorum mu? Yaptığınız şeyi söylerseniz inşallah tesiri dolar. Birinci tavsiye buymuş. İyiliği emret ve onu kendinde yaşa. İki, bunun zıttı. Kötülükü kötülükten sakındır. Efendim e, kendinde bunları koru demek kötülükten insanları sakındırmaya çalışacağız. Muhterem kardeşlerim öyle bir hale geldik ki <gülüyor> maalesef bu konuda artık kimse kimsenin hayatına karışamayacak hale geldi. Sokaklarımıza bakalım. Okulların önlerine bakalım. Efendim akrabalardaki şeye bakalım. Yani kardeşim sen niye böylesin diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Sen ne karışıyorsun benim hayatım? Yani böyle bir hale geldik. Aslında efendim Müslüman iyiliği emreder, kötülükten sakındırır. Biz de dilimizin döndüğünce yapabildiğimiz ölçüde usulünce bir de sözü tabii güzel söylemek lazım. Bazen öyle bir söz söylüyorlar ki ben de şahit oluyorum. Hani hocadan da destek alırız diye herhalde. Ama adamın böyle hançar saplar gibi saplıyor yüreğine. Adam yapacaksa da böyle bir tepkiden sonra uzaklaşabilir. Lütfen sözü Güzel söyleyelim, yumuşak söyleyelim. Münker'den ne hiyeder kendiler. Üçüncüsü de muhtemel kardeşlerim. Allah'ın hudutlarını gözetip aşmayan daha fazlasın. Allah'ın hudutlarını gözetip aşmayın demiş. Allah'ın hudutları neler? Eyvallah. Haramlar. Helaller belli, haramlar belli. Bir de bunların arasında şüpheli olanlar vardır diyor hadis-i şerifte. Allah'ın haramlarını Mehmet Said Kodku diyor ki haramlar sınırlıdır arkadaşlar. Şöyle en büyük günahlar şunlardır, küçük günahlar bunlardır diye kitaplarında böyle yazmışlar alt alta. Efendim günahlar sayılabiliyor. Peki sevapları sayabilir misin? Güzel işlerin? Gücünüz yetmez. Eşyada az olan Helaldir, helalliktir, mubahlıktır. Yani Allah'ın helallerini saymaya gücümüz yetmez, ama haramları sınırlıdır. Allah'ın hudutlarını koruyacağız, sınırdan öbür tarafa geçmeyeceğiz. Allah yapma dediyse baş üstüne ya Rabbi deyip Efendim kendimizi ondan korumaya çalışacağız. Demek üç şey: iyilikleri emredip yaşayacağız, kötülükleri sakındırıp bozunacağız, çekineceğiz. Üçüncüsü de Efendim Allah'ın sınır koyduğu sınırlarını gözetip Aşmayacağız. Peki Ey çocuk Daha fazlasını ister misin? Demiş Ozan. Uzat tabi İmam Şafii Hazretleri. Efendim Evet isterim demiş. Yani demek ki çocuk kadar iyi bir altyapıya sahip ki Bütün bunları kaldırabiliyor. Akabinde evet daha ne var? Daha ne var onu da almak isterim. Dünyada zahir Ahirete de talip ol. Bütün emirlerinde Allah'a doğru olup göster ki kurtulanlarla birlikte kurtulmuş olasın diyor. Yani dünyaya çok fazla bel bağlama, ahiret yolcusu ol, ahireti talep et ki İmam-ı Azam Hazretleri'nin güzel bir örneği var değil mi bu konuda? İmam-ı Azam Hazretleri büyük tüccar, büyük ilim adamı ama o kadar da zahit bir zahir. Yani... Elindekiler ne gururuna ne kibirine sadece ilmine, irfanına, hizmetine vesile olmuş. Rabbi ile arasına girmemiş kıymetli kardeşlerim. İmam Şafii Hazretleri bu çocuğa bunları tavsiye ediyor. İşte bütün bunları söyleyerek uzaklaşıp gitti. O gittikten sonra sordum bu zat kimdir diye bana onun Şafii Hazretleri olduğunu söylediler diyor. Yine İmam Şafii Hazretleri'nden efendim şöyle bir tavsiye var. Amelini kibir ve gururun zedeleyeceğini hissedip korktuğun zaman kimi razı etmek istediğine dikkat et diyor. Yani hepimizin en büyük düşmanı muhterem kardeşlerim yaptığımız salih amellerimizi helak edecek bir kurt var. Bir mikro var. Nedir o? Kibir ve gurur. İmam Şafi Hazretleri diyor ki amelinin gurur ve kibir tarafından yok edilip gitmesini istemiyorsan efendim, ne yapacaksın? Kimi haz etmek istediğine dikkat et diyor. Bir iş şey yaptım. Gösteriyorsun. Kim için şey yaptın bunu? Efendim, bir sadaka veriyorsun. bir sadaka vereceksin ama yani birazcık da duyulsun istiyorsun. Hocam kimse duymasın ama ama yani şu üç tane efendim, Filistinli aileye efendim e, şey, hamilik yapıyorum Yani on üç ailenin e, hikayesini karşılıyorum. Hocam elhamdülillah bu sene on talebeye de burs verdim. Şu kadar da zekat verdim. Allah mübarek etsin. Ne güzel yani Allah zekatın artırsın. Ama niye beni şahit tuttun güzelliğiyle? Hani ben de efendim bu zekat vereyim biraz daha böyle hayran sanat yapayım diye mi? Yoksa yani hoca da bilsin. Efendim, bak ben ne kadar kamil bir insan muhterem kardeşlerim öyle sinsi bir kurt ki bazen böyle işte güzellikleri yapıyorsun tam sevap umacaksın ama ahirette eli boş kalacak üç zümreden bahsediyor riyaz Salih'in sohbetinde okumuştum. Üç zümre çok güzel iş yapar da Allah'la karşılaştığı günde eli boş kalır diyor Peygamber Kimde bunlar? Halim, Şehit ve Cümel. Alim, yıllarca ders okutuyor, vaaz nasihat yapıyor, birçok insanı elinden tutuyor. Ahirette Allah-u Teala diyecekmiş ki halime alime onu bunu cehenneme. Ama ya Rabbi, bak ben bu kadar sohbet ettim, bu kadar talebe okuttum, bu kadar insanı elinden tuttum, o vazlarım, o hutbelerim nerede kaldı ya Rabbi? Bunlardan hiçbir şey yok mu? Rabbimiz diyecekmiş ki, ey kolun, sen kim için yaptın bunu? Kim için yaptın? Ha, ne güzel ediyor, ne güzel sohbet yapıyor, ne güzel konuşuyor diye, desinler diye yapmadın mı bunu? Ne diyeceksin? Gitti. Bütün ömür boyunca yaptıkların gitti mutlaka kardeşlerim. Ne kötü bir durum değil mi? İşte, bu, asıl müflis bu olsa gelen Bir ömür boyu çalış da ondan sonra hadi git kime beğendirmek istediysen efendim ondan al karşılığını alınamayacak en kötü bir cevap. Rabbim sizleri de bu kardeşinizi de bu duruma düşmekten buyur. İkincisi kıymetli kardeşlerim şey şehit Allah Celle Celaluhu Adın bunu da cehenneme diyecekmiş. Ama ya Rabbi ben bak canımı verdim senin yolunda. Rabbimiz diyecek ki hayır. Sen ne güzel savaşıyor desinler diye savaştın. İnsanlar da dünyadayken senin ödülünü verdiler. Ne güzel silahşör, ne güzel savaşçı dediler sana. Altın o Git onlar versin senin ecelini diyecek. O da kaybeder. Üçüncüsü zenginler. Ne zengin adam. Ya Rabbi bak ben bu kadar zekat verdim, bu kadar sadaka verdim, çeşmeler yaptırdım, camiler, okullar, köprüler, hastaneler. Bak ismimi de yazdırmıştım. Bak o yazıyordu camilerin üstünde filanca çeşmesidir, hayratıdır. Filancanın efendim işte şu sudur, bu sudur. Ee, git onlardan nereyden? Kimin için yaptıysan oradan ağlayacakmış. Kıymetli kardeşlerim, asıl müfris işte bunlar. Rabbimiz sizleri de bizleri de bu duruma düşmekten muhafaza etsin. Yani o gün hiç kimsenin birbirine faydasının olmayacağı bir gün. Rabbimiz haber veriyor. Kişi eşinden kaçacak. Evladından kaçacak postumda kalacak. Herkesin birbirine yetecek kadar derdi olacak. O gün de amellerimizle baş başa kalacağız. Allah bizim suretlerimize bakmayacak. Malımıza da bakmayacak Allah Teala. Soyumuza, sopumuza da bakmayacak. Sen filancanın torunusun da demeyecek. Neye bakacak? Amellerimize bakacak. Deknasımıza bakacak, samimiyetimize bakacak. Yapını bunu kazanamadan gidersek, ya kendimizi nefsimizi terbiye edemeden amellerimize riyah karıştırırsak, ne olacak bizim halimiz? Bunu öğrenemeden şu ömrü azizimizi heba edersek, kim tutacak bizim elimizde? Onun için kıymetli kardeşlerim, haftada hiç değilse iki gün oruca gayret edelim. Eğer ruhumuzu beslersek, Nefsimizi terbiye etmemiz kolay olacak. Zikre devam edelim ki Allah'ı çokça alalım ki Rabbimiz bizim elimizden tutsun. Şeytana ve nefsimize karşı savaşımızla muvaffak olalım. Yoksa aziz kardeşlerim amellerimizi riya ve kibir mahveder götürür. Ben özellikle şu sohbetleri takip eden bu sohbetleri radyolarından dinleyen, televizyonlardan seyreden kardeşlerimden rica ediyorum. Hanım kardeşlerim tabii çok bu konuda daha tehlikeli bir alanda yürüyorlar. Lütfen başörtüleriyle, elbiseleriyle etrafındakilere hava atmasınlar. Başörtülerinin markalarının içine kapatsınlar. Keşke böyle markasız bir şeylerle örtünebilseler. Keşke kılık kıyafetine Rabbim razı mı değil mi diye giyinebilseler. Erkekler de öyle. Giyinirken yani bu hassasiyeti gözetebilirsin Allah dostlarından bir tanesi. Sırtına hırkasını giymiş de çıkmış dışarıya. Dışarıya çıktığında karşılaştığı dostu ters giymişsin sırtındakini demiş. Şöyle bir bakma. <gülüyor> Hakikaten ters giymiş. Kardeş diyor ben onu Allah için giymişti. Şimdi senin rızan için değiştiriyorum Niye? Allah razı olsun diye. Efendim haram kısımları göstermeyeyim başkalarına diye bu niyetle giymişti bunu. Kul rızası için değiştirememdi. Bu kadar hassas davranmışlar. Ya biz yaptığı alışverişle ünlenenler, giydiği elbisenin markasıyla ünlenenler ya Rabbinizle bunun karşılığında ne cevap vereceksiniz? Sırtından o markalı elbise çıkarıldığı zaman senin değerini gösteren senin tabvandır, ihlasındır, samimiyetindir, mütevaziliğindir. O elbise çıkarıldığında kalırsın cüzcümle. İşte o zaman ne kadar kaliteli bir insan olduğunu çıkar ortaya. Onun için kıymetli kardeşlerim, Allah, mütevazi olanları yükseltiyor. Allah bizim mütevazi olmamızı istiyor. İşte İmam Şafi Hazretleri de bir ameline kibil ve gururun zedeleyeceğini hissettiğin zaman şuna bak diyor, kimi razı etmek istiyorsun? Allah'ı razı etmek istiyorsan korkma. O zaman başkalarının bilmesini istemeyeceksin. Hangi cezadan korktuğunu araştır diyor. İnsanların yermesinden mi bak şu adamı bak ya her hafta her hafta aynı kıyafette geliyor. İnsanların kınamasından mı korkuyorsun yoksa Rabbinin vereceği cezadan mı? Başka? Neden dolayı şükrettiğini anlamaya çalış. Hangi beladan dolayı hatırlamış olduğunu tahkik et. Sen bu hasletlerden birisinin hakkında düşündüğünde amellerin gözünde küçülürdün. Yaptıklarımız dünya nimetlerinde muhterem kardeşlerim, bize tavsiye edilen kendimizden altta olanlardır. Manevi, ahiret ilimlerindeyse hep kendimizden yukarıdakilere bakalım. Hocam elhamdülillah bak ben namazımı kılıyorum. Orucumu da tutuyorum. Heh, işimi de helalinden kazanmaya çalışıyorum. E daha ne istiyorsun canım benden? Bak senden daha büyükleri de var. İmam Şafi'ye baksana. İmam Ağzama baksana. İmam Malik'e baksana, İmam Ahmed'e baksana, hepsi Biner-i ve daha diğerlerini, Süfyan-ı Sevri'ye baksana. Yani onların güzelliklerini niye kendine hedef almıyorsun, onlar gibi ibadetlerini yapmaya çalışmıyorsun. Bunu dünya nimetlerinde aşağıdakilere, ahiret ilimlerinde bizi zirveye taşımak noktasında yukarıdakilere bakacağız kıymetli kardeşlerine. <gülüyor> İmam Şafat Hazretleri'nin bir başka tavsiyesi, nefsini günahlardan korumayana ilim bir fayda vermez. Kıymetli kardeşlerim, en zor işlerden bir tanesi de bu. Kendimizi haramlardan korumaya çalışın. Gözümüzü haramdan korumaya çalışın. Kulağımızı haramdan korumaya çalışın. İnanın kıymetli kardeşlerim, Gece sabaha kadar ibadet etmemizden, yani ayaklarımız şişinceye kadar, gündüz akşama kadar oruç tutmamızdan daha hayırlı olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Nedir o? Nedir? Bir kötü huyumuzu terk etmek. Bir kötü huyumuzu terk etmek. Nefsini günahlardan korumayanlar önemli bir fayda vermezler. İmam Şafir Başka, ilmiyle Allah'a itaat edenin gizlisi de fayda vericidir. Öğrendikleriyle öğrendiklerimiz Allah'a itaat edersek, efendim gizlide yaptığımız her şeyde bize fayda verecekmiş. Başka, dostu veya düşmanı olmayan hiç kimse yoktur bu, bu yeryüzünde. Madem ki durum böyledir, sen kendini Allah'ın itaatine adayanlarla birlikte ol diyor. Dostu, veya düşmanı olmayın, hiç kimse yoktur yeryüzünde. Sen kendini Allah'ın itaatine adayanlarla birlikte ol. Yani oturacağın ev, çalışacağın mekan mümkün olduğunca salihlerin bulunduğu bir mekan olsun. Neden? Güzel ortamda güzel şeyler yayılır muhterem kardeşler. Şimdi bak burada, buraya gelen herkes Allah rızası için geliyor. Burada biz Herhangi bir ödül vermiyoruz. Buraya geldiğiniz için kimse sizi takdir de etmiyor. Çıkışta efendim size verecek bir ödülümüz de yok. Yani ya da ücretimiz de yok. Buraya gelen Allah rızası için geliyor. Bu bu tür meclislerde bulunanlar ne Allah'ın rahmetine kalkıyor. Allah'ın rahmetine nail oluyoruz. Uyumak bile uyumayın bunu diyor. <gülüyor> Uyumak bile sevaptadır, ecirdir diye kendini haramdan koruyorsun. Yani uyurken bile bilinçaltına efendim burada konuşulanlar naklediliyor. İsterseniz deneyin. Evinize gittiğinizde efendim çocuklarınız uyurken şöyle halçak sesle çocuklarınızın yanında onlara sevdiğinizi söyleyin. Nelerden boşlandığınızı nelerden boşlanmadığınızı böyle alçak ses doluyla onlara baktın. Ertesi gün bakalım e, onlarda bu söylediklerinizden bir şey emare görecek misiniz? Bizi zehirleyenler bazı efendim bugünkü teknik imkanları kullanarak göremediğimiz, gözümüzle göremediğimiz bilinçaltımızı hedef alarak gerek karikatürlerde gerek televizyon dizilerinde gerek reklamlarda bizim bilinçaltımıza efendim hedef alarak bizi kirletiyor. Bugün yaşadığımız kendimize bu kadar dağıtmamızın, toparlayamamamızın temelinde sıkıntı burada yatıyor kıymetli kardeş. Ne yapacağız? Nasıl temizleyeceğiz bundan kendimizi? İşte bu tür güzel ilim meclislerinde, sohbet meclislerinde ve oturduğumuz mekanlarda da salihlerle, güzel insanlarla beraber oturmaya çalışacağız. Bir hatırayla hemen bitiri vereyim. Kıymetli kardeşlerim İmam Şahf Hazretleri'nin bu haftada bitmiyor, önümüzdeki haftaya devam edeceğiz. Bir saat, hepinizin malum ama yeri geldiği için anlatıyorum. 99 kişiyi öldürmüş, Peygamberimiz naklediyor bunu, kurtuluş arıyor. Yani 99 kişi öldürür de bir adam ondan sonra kurtuluş olur mu? 60. gireme gideyim, işte filanca yerde bir alim zat var, ona git sana bir öneride bulunur çıkış yolu. Gitmiş o zaten efendim ben böyle böyle bir hata ettim. Ne tavsiye edersiniz? Daha ne tavsiye edeceğim diyor. Atmışsın bana kadar bir de kurtuluş bağırıyorsun. Adam zaten şey eşkıya madem öyle hızlanamamış tabii o kızgınlıkla sinirle çıkarmış silahına tak tak tak tak onu da temizlemiş. Füzünden etti yüz. Yine arayış içinde sağa sola soruyor acaba kimden bulunurum bir çare filança mekanda güzel bir zat var. Abid, sahip bir zat. Git bakalım ona sor. O bir yazarsana Efendim ben arayış içindeyim. 99 kişiyi öldürdüm. Efendim arayış içindeydim filança zata gittim. O da dedi ki senin batmışsın batacağın kadar kurtuluşun yok. Onu da temizledim tamamladım yüze. Var mı kurtuluş? Siz olsanız ne dersiniz böyle bir durumda? Tabii o hakkı söylermiş o zaten. Evladım diyor. Allah can boğazına gelinceye kadar tövbeleri kabul eder. Ama tövbe ettikten sonra efendim bir daha o günah işlemeyeceksin ve bir de sana tavsiye bulunduğun mekana terk et diyor. Sen orada bulunduğun sürece senin hak bırakmazlar filanca Efendim beldede güzel insanlar varsa oraya git diyor. Peki efendim. Decepte aldı, Efendim, efendim tasa tara toplamış. Kendi yetiştiği, büyüdüğü, yaşadığı beldeyi terk etmek için yola çıkmış. Tam gideceği yola doğru yol almaya başlamış. Belli bir mesafeye gelince hastalığıyla selam gelmiş. Adamın canını almış. Adam vefat etti. Nereye gidecek şimdi buza. Rahmet melekleri diyor ki bu bizim müşterimiz. Bunu biz götüreceğiz. Adam efendim e, tövbe etti, kurtuldu. Azap melekleri diyor ki nasıl oluyor ya bu? iş? adam 99 değil 100 kişiyi öldürdü. 100 cana kıydı bu adamın kurtuluşu olur mu? Bu bizim müşterimiz. Bunu biz götüreceğiz. Biraz böyle karakterize ediyorum. Efendim rahmetle azap melekleri arasında çekişme büyüyünce anlarutanicebrail'i Cebrail olarak gönderiyor hakem olarak. Cebrail Aleyhisselam hakemlik yapıyor. Cebrail Aleyhisselam'ın önerisi şu, ölçün bakalım diyor, gideceği yere mi yakın, geldiği yere mi yakın? Ölçüyorlar muhterem kardeşlerim. Gideceği yere şöyle birkaç adım daha öne geçmiş, gideceği yere yakın olduğu tespit edilince, Cebrail Aleyhisselam diyor ki, rahmet meleklerine götürün bu sizin efendim. Size layıktır. Bir başka rivayette, Allah-u Teala tevbesinden dolayı, onu biraz daha böyle öbür gideceği yere mesafe yaklaştırdığı bildiriliyor. Buradan çıkarılacak ders konumuzla alakalı, 99 kişi 100 kişiyi öldürmek ya da günahla böyle boğazımıza kadar bakmak değil, kıymetli kardeşlerim, asıl mesele şu, salih insanların yaşadığı mekanlarda olmaya gayret edeceğiz. Eğer efendim günahkar, günaha bakmış insanlarla beraber olursanız, siz de o günahlara bir müddet sonra meyletmeye başlarsınız. Onların boyundan suyundan bir şeyler sizlere ulaşır. allah Teala Hazretleri cümlemizin böyle bir duruma düşmekten sonuçlu muhafaza etmesin. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah tekrar hatırlatıyorum. İki şey. Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edelim. Bir de beş zikri efendim, günlük olarak yapmaya gayret edelim. Yüz defa estağfurullah. Yüz defa la ilahe illallah Muhammeden Resulü'nü. Yüz defa Allah'ım sallallahu aleyhi ve muhammeden Muhammeden. Yüz defa İhlas-ı Şerif kulhu ve Allah'ı ve Har. Beş yüz defa da, Allah, Allah, Allah demeye çalışırlar. Fatiha-yı Şerife mühendisler. <gülüyor>